Kara Göz, Kara Göz iş arıyor. Yazan Ekrem Bektaş. Oynayanlar Ercüment Balakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçükayvaz, Bural Buldu, Yaşar Özdemir. Müzik Kaner Yüncüoğlu. Ses kayıt Fahrettin Yeltekin.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 Önüne gelene sor bakalım. Olur sorayım bakalım. Ben gidiyorum Karagöz'üm. Sana hayırlı işler. Güle güle güle güle. Ee, Hacivat iyi söyledi. Kimin neye ihtiyacı var sorayım. Heh, bu tarafa biri geliyor. Bakalım neye ihtiyacı var. Eee. Hemşerim, bir dakika durur musun yahu? Uy, bir dakikanın lafı mı olur? Emret bir saat durayım. Yok ya, fazla durma. Bir şey sorup geçeceğim. Uy, bir şeyin lafı mı olur? İstediğin kadar sordu ha? Evet, tamam, tamam, tamam. Şu anda senin neye ihtiyacın var? Uy, Kızılay'dan su? Yok, çocuk esirgeme kurumundan. Uy.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 Yahu şimdi bana ağzımı bozdurma. Uy, sanki ağzın düzgün midir? Benim papuçlarıma benziyor. Tamam tamam tamam hadi yolda devam et. Allah Allah ne adama çattık Yahu? Biri daha geliyor. Ha, burada sorayım. Hayır Ay ay ay. Baba yolumdan çekil yok Sezerim ha. Aman evladım sinirlenme. Yolunda bilerek durdum. ...yol ketsen misin yoksa? Hayır evladım bir şey soracağım da... ...yolunu mu kaybettin? Hayır. Eee? Öyleyse bu mahallenin muhtarısın. Dur evladım dur bırak da konuşayım ya. Konuş baba bir mani mi var? Ee, konuşayım. Senin bugünlerde en çok neye ihtiyacın var? Aman baba sen gökten mi geldin? Ee, beni tayyare zannetti? <gülüyor> Yok hayır <gülüyor> yerden bittim. Ne hayırlı tohumun varmış baba... Yahu sana de sen söyle bugünlerde en çok neye ihtiyacın var Arpaya baba arpaya. Ne o yoksa at mı besliyorsun? Yok deve. Demek deve güreştiriyorsun. Ne demesi yahu? Ne bileyim ne demesi kaç örgüçlü olduğunu söylemedin ki. Dalga geçme baba arpa demek ki para demektir. Aman evladım şunu doğru dürüst söylesene başka neye ihtiyacın var? Para olduktan Hayır. sonra her ihtiyacımı alırım Baba. İyi evladım iyi hadi uğurlar olsun hadi güle güle güle güle. Ee, bizim arpalar ne oldu? Senin arpaları ektim zamanı gelince biçersin. Ben zaten bu işte bir dalga olduğunu anlamıştım. Hadi vallahi baba. <gülüyor> güle güle evladım. Herifin arpadan başka bildiği yok yahu. <gülüyor> hadi hayırlısın. Ee, i̇yi daha geliyor. Aleykümselam.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 Yani sen benden bir şey istesen en çok ne istersin? Ben mi? Evet sen. Ben baba istirem, ana istirem. Yahu anayı babayı bırak. Ben seni biberolla beslerim. İyi. Arada sırada emzik de veririm. Ben emzik sevmezdim. Yahu ben de sevmezdim ama anam zorla verirdi. Ben araba istiyorum. Onu büyüyünce alırım. Hadi şimdi sen yolda devam et ben bakalım. Ben ev istiyorum. Sen iyi bir dayak istirsen. Allah Allah hadi yürü yürü yürü. <Gülüyor> oh. Ben şu hacimatı bir bulsam... ...onun aklına uydum yahu. Merhaba Karagözüm, işler nasıl gitti? İyi, i̇yi gitti, iyi gitti Oh oh oh oh oh oh sevindim Peki neye karar verdin? Henüz karar veremedim Sana da sorayım hadi yav, yav. Söyle bakayım en çok neye ihtiyacın var? Benim mi? Bilmem ki Ben sana söyleyeyim hadi yav, yav. Senin en çok dayağa ihtiyacın var Al bakalım oh, Vurma Karagözüm Al bakalım Vurma Karagözüm ...senin en çok neye ihtiyacın var... ...Hadi Cavcav... ...al bakalım... ...etme Karagöz'üm... <gülüyor> ...senin en çok neye ihtiyacın var... ...Hadi Cavcav... ...alsana... Alman vurma Karagöz'üm ben kaçayım bari... <gülüyor> ...bir daha söyle bakayım... ...neye ihtiyacın var... ...aman kaçayım bari kara gözün aklını kaçırmış... <gülüyor> ...senin gibi kötü sakallı... ...buşmula suratlı... ...kabahat bende ki senin aklına uydum...